Nasreddin Hoca gibi görüldü. Efendim. Bilmiyor sanırdı. Bilmiyormuş gibi, cahile bir şey öğretiyormuş gibi. Böyle tatlı tatlı anlatırdı. Hocamız onun ailasını biliyor. Şey. Ben biliyorum. Onları ikisini seyreden kimse olarak uzaktan. Ben biliyorum ki bu herifin deminden beri dil dökmesi boşuna hocamız onun ailasını biliyor. Böyle dinlerdi hocamız. Ya öyle. Mi? Bilmem ne. Kalbi kırılmasın diye. Nezaketen. Zerâfetinden, bu da daha iyi şeyi Kat kat ailesini bilirdi. Yapardı. Yani öyle şeyleri var ki istikba ile şeyleri söylerdi. Şöyle olacak, siz meraklanmayız diye çok misalleri var. Yani insan bilgiyi alemlerin rafından alınca öteki insanlar gibi olmaz. Allah'tan almayınca da bilgiler durmaz insanın üzerinde. İlm kən nevbet zihak bir vasıta, o ne fayyad hem çöremgi maşıta. Böyle diyor mübarek. İlim Allah'tan vasıtasız insanın gönlüne akıp gelmiyorsa huyzat olarak, manevi ilhamat olarak gelmiyorsa yüze sürülen alık pudra boya gibi gider. Durmaz. Yıkadın mı gider. Ne oldu ya bu gelin böyle dün akşam allık, pudra, bir sürü şey sürülmüştü efendim kaşlar, gözler, yanaklar, şeyler. E şimdi yüzünü yıkadı gitti. Artesi aldı gitti. Neden? E sonradan sürülen şey gider. Neyse, kühlük et Doğuştan gözlerinin sürmeli olması sonradan sürme çekmeye benzemez. Doğuştan yanakların renkli olması sonradan allık çalmaya benzemez. Yani bir şey aslında olmalı. Allah'tan geliyorsa evet, ilim fayda verir, devam eder. Allah'tan gelmiyorsa zaten asli esası yoktur. Bir yerinde bir yanlışlığı vardır. Doğru değildir zaten. Evet, muhabbet olacak. Yani bu yolda feyiz almanın yollarından birisi de olur. Muhabbet yok. Evet. Bekle bakalım. Sen bu kafayla çok beklersin. Çok helva kazanı karıştırırsın demiş. Bu kafayla çok helva kazanı karıştırırsın. Tekke'nin mutfağında görevlenmiş de birisi 20 sene 30 sene hala orada mutfakta çalışıyor. Aklına gelmiş. Ya benden sonra gelenler gitti, gelenler gitti, gelenler gitti. Her birisi bir tarafa gönderdi şeyh efendi. Orada efendim şey yapıyor, vazife görüyor filan. Biz böyle saplandık mutfağa. O oyuna, efendim helva pişir, yemek pişir, odunları yak, üfte ocağa bilmem tuzunu at yemeğen filan böyle gidiyor. Böyle geçmiş içinde Bizden sonra gelen çocuk, çocuk bile şey efendi onları oraya gönderdi oraya gönderdi vazifeli olarak. Bize bir vazife vermedi ya. Bizim canımız yok mu biz? Yani haksızlık değil mi filan? Böyle şeyler düşündü mutfakta yemek yaparken tekkenin aşçısı. Tabi orada hizmet etsin diye indirmişler oraya. Hizmet edecek ki sevap kazanıp kazanıp ilerleyecek. Rüya gibi bir şey görmeye başladı. Farkında değil o. Rüya gibi bir şey görmeye başladı. Şeyh Efendi bunu da çağırıyor huzuruna. Rüya gibi bir hal Hadi seni de filanca diyara halife gönderiyorum. Git bakalım oraya. Peki efendim. Emriniz, emriniz bağışı mı üstüne? Hay hay efendim. Seviniyor içimden. Tamam nihayet. Bize de hilafet geldi. İşte biz de bir beldeye gidiyoruz. Gel buraya. Gidiyorsun ama bak o gittiğin yerde bak yoksul gidiyorsun. Bir hey beni omuzuna atacaksın. Oraya gidiyorsun. Orada ne kazanırsan yarı yarıya. Yarısı senin yarısı benim. Tamam mı? Anlaşma. Tamam mı? Bak orada, o gittiğin yerde ne kazanırsan yarısı benim, yarısı senin olacak. Yarısı bana vereceksin. Bak ben gönderiyorum. Tamam mı? Aman efendim, paranın, pulun, malın, mürkün kıymetimi olur. Hepsi sinir olsun. Hayır. Hepsi değil. Yarısı senin, yarısı benim. Tamam mı? Efendim hepsi olsun. Ben fakirim, malda, büyükte, gözüm yok. Hayır. Yarısı senin, yarısı benim. Tamam mı? E peki nasıl emredersiniz? Öyle. Kalkıp gidiyor. Allah Allah. Şeyh bak ortaklık yapıyor. Gördün mü? Allah sana. Tamam. Demek ki Ramazan'da söyledikleri hep demek ki o tarikat arayındaki şeyler. Zaten bir mürid bir tarikata giremezmiş. Bütün malını şeyhe vermedikçe. Gazetelerden öyle öğreniyoruz. Öyle yazdı Türkiye'deki gazeteler. Tarikata girmenin şartı müridin bütün mallarını şeyhine vermesiymiş. Siz ne biçim müridsiniz? Efendim? Şimdi bu gitmiş o diyara. Bir şehre gitmiş. Oturmuş orada. Camiye gidiyor giderken, gelirken. Hoş geldin diyenler olmuş. Tanışmışlar. Bakmışlar ki tatlı bir insan. Sohbeti güzel. Olgun bir insan. Ahlakı güzel. Bilgili bir insan. Beğenmişler. Ya. Allah Allah. Gurbetten bir adam geldi, bir gariban. Ama çok oldun bir insan. Sevmişler. Efendim, arkadaşları artmış, çoğalmış, çevresi genişlemiş, işte bildiği, okuduğu ilimlerden sağa sola öğretmeye başlamış, talebeleri olmuş filan, şöhret kazanmış. Diyelim ki Hindistan. Hindistan büyük bir yer ya, yani oraya gitmiş mesela. Orada kalabalık bir yerde öyle Epeyce şöhret kazanmış, yıllar geçmiş. Sonra... O beldenin hükümdarı ölüvermiş. Ne olacak şimdi? Hükümdar öldü. E yeni bir hükümdar seçelim. Kimi seçelim? Dürüst olsun, akıllı olsun, tecrübeli olsun, bilgili olsun, mütedeyyin olsun, takva ehli olsun filan demişler. Aramışlar, taramışlar. Birisi demiş ki ya bu adam çok dürüst. Çok akıllı, çok ahlaklı. Bunu hükümdar yapalım. Olur mu? Olur. Hükümdar yapmışlar. ...hadi derviş olmuş hükümdar. Var böyle hükümdar olan dervişler. Hükümdar olmuş... ...memleketi idare etmeye başlamış. Çok güzel. Gayet güzel idare ediyor. Efendim... ...paralar birikmiş, hazine dolmuş... ...belde mamur olmuş... ...fakirler efendim... ...memnun olmuş... ...her şey güzel, her şey güzel... Efendim, bu tabi evlenmiş orada. çok çocuğu olmuş. Beş tane çocuğu olmuş. Bir gün kalkmış şeyi patlada çıkmış gelmiş. Nasıl sevilmiş adam? Aman efendi hazretleri hoş geldiniz. Eline eteğini öpmüş, tahtına oturtmuş. Herkes bakıyorlar, Allah Allah bu hükümde bu gelen adamı tahtına oturtuyor. Önünde diş çöküp duruyor. Bu ne haldir filan. Böyle bir izzet, bir itibar, bir sevgi, bir muhabbet, her şey güzel. Birkaç gün böyle kaldıktan sonra, Şeyh Efendi demiş ki, gel bakalım otur şuraya, kimse, kalmadıktan sonra, iyi güzel bak buralara gelmişsin, epece çalışmışsın, kendini sevdirmişsin, hükümdar olmuşsun, zengin olmuşsun, çoluk çocuğa kavuşmuşsun, köşklerin, sarayların askerlerin, hazinelerin, her şey yerinde. Seninle ne anlaşma yapmıştık buraya gönderirken? Ne, ne demiştim sana? Ne kazanırsan yarısı senin, yarısı benim dememiş miydim? Hatırladın mı? Evet efendim, hatırladım. Hepsi sizinle olsun. Hayır. Yarısı. Öyle şey yok. Anlaşma ne? Yarısı senin, yarısı benim. Yarısını bölüşelim. Peki efendim. Hadi bakalım, bölüşelim. Ben gideceğim. Bölüşelim. İnmişler, hazineyi bölüşmüşler, efendim bilmem neyi bölüşmüşler, malları bölüşmüşler, atları bölüşmüşler, kumaşları bölüşmüşler. Şey Efendi sıkı, gayet muntazam şey yapıyor. Her şeyi ikiye bölüyor. Tam böyle bölüşmüşler. Eee demiş. Daha var mı? Benim bildiğim yok efendim. Yok demiş. Çocuklar var. Çocuklar da burada olmadı mı? O da senin buradaki kazancı. Çocuklar da bölüşeceğiz. Hay hay efendim. Tamam. Bir tanesi senin, bir tanesi benim, bir tanesi senin, bir tanesi benim. Dört. E beşinci ne olacak? Senin ne olsun efendim? Hayır demiş. Olmaz. Yarıya yarıya olacaktı. Adalet olacaktı. E ne yapacağız? Böleceğiz bunu ortada. E efendim olur mu? Ben hakkımdan vazgeçtim. Bırak o da senin olsun. Hayır böleceğiz. Tut bakalım şunu bacağından. Getir bakalım satırı. Allah Allah. İmtihan mı ediyor? Böyle? Ne yapıyordu? Bakalım bu adam ihtiyarladı mı? Bacağından tutmuş. Satırı getir. Satırı getirmiş. Herhalde en son andan vazgeçecektir bakalım filan. Satırı kaldırdığı zaman senin gibi şeyin diye şöyle efendim kesecek çocuğu. Ortadan ikiye bölecek böyle. Taksim mi olur? Senin gibi şey olmaz olsun diye, şöyle bir davranırken bütün bu hayaller patlamış, bozulmuş. Rüya gibi bir şey görüyormuş meğerse. Hepsi bozulmuş. O heyecanla böyle, senin gibi şeyh derken elinde tuttuğu da helva kazanını karıştırdığı koca şey, böyle. Bu vaziyette. Bakmış önünde helva kazanı. Bu karıştırdığı şeyin adı nedir? Çomçak mıdır? Kepçe midir? Neyse. O da böyle havada duruyor. Bu vaziyette böyle. Donmuş televizyon sahnesi gibi. Böyle. Bakınmış. Etrafta hiç kimse yok. Bir his gelmiş işine. Arkaya bir bakmış. Şey Efendi şöyle kapıya yaslanmış. Mitebessüm ona bakıyor. Mitebessüm ona bakıyor. Demiş ki, evladım sen bu kafayla ...daha burada çok helva kazanı karıştırırız. Eşirmiş gitmiş. Bu ne demek? Yani esas tah kadar getirdiği zaman son noktada şeyine bağlantısı tam değil. Bir noktada, bir noktaya kadar tamam da ondan sonra yok. Şimdi bizim müritlerin bir kısmı bir noktaya kadar müritlikle devam etti de... ...parti muhabbetiyle şeyh muhabbeti yan yana geldiği, karşılaştığımız zaman... Kimse partiyi tercih et. Olabilir. Buyur. Parti senin. Tamam. Tekke benim. tarikat benim. Yol benim. Parti senin. Siyaset senin. Burası. Muhabbet olacak. Efendim. O olmazsa feyz olmaz. Erbilik olmaz. Bu da onun hikayesi. Sonuncu şart kitaplarda yazılan sohbeti şehitdir. Şeyhin sohbetinden feyiz alır mürit. Feyiz alır, yetişir. Oturur, kalkar, gelir, gider. Bizim, bizim yolumuzda müridin yetişmesinde sohbeti şeyh önemlidir. Şeyhin sohbetine gitmek lazım. Canla dinlemek lazım. Tavsiyelerini tutmak lazım. Sohbet yolunun ne demek olduğunu dün anlatmıştım demiştim ki sohbet yarenlik etmek demek değil, hayatın içinde, hayatı beraberce sürerken davranışlarını terbiye edecek Aile terbiyesi gibi demiştim. Peygamber Efendimiz ashabını yanına aldı, etrafında yaşarken 20 senede İslam'ı öğretti. Onun gibi demiştim. Öyle öğrendi. Yoksa hocamız mesela Atasofya Ahlak kitabını yazmıştır. Okursunuz. Bir noktada çok merak ettiğiniz bir noktaya gelir, der ki bunlar burada yazıyla olmaz, bu iş erbabından öğrenilir der, keser. Ondan sonra mühim şeyler var, onları yazmaz. Bunlar erbabından öğrenilir, böyle yazıyla anlaşılmaz der. Çünkü bazı ukala insanlar okumakla otosavvuf oluyor, hatta şehriye kalkan oluyor. Ben okudum diyor, çok biliyorum diyor, bunlar diyor, tamam diyor, i̇şte şöyle derler, böyle derler diyor, şairlerden şiirler ezberliyor vesaire filan. Ben biliyorum bunu diyor, niye ben de şehlik yapmayayım ya diyor. E insan kendi kendine şey olmaz ki. Bunun bir yolu yöntemi var. Bak hıfz-ı nispet var, nispeti olmazsa, nispet maneviyesi olmazsa, Resulullah'la bağlantısı olmazsa feyzi olmaz. Şebekeye cereyan bağlanmazsa ışık yanmaz kendi kendine kalkıyor şekilde çok var. Böyle diyor. Bizim hocamızın vefatından sonra kaç kişi şehliye kalktı? Kaç kişi? Benim yapmam lazım. Baba bana yaraşır diyor kendi kendine yakıştırıyor. Kimisi dedi ki Hocamız bana Ramuzül Ahadisi okuma müsaadesi vermişti. Ben şehlik yapabilirim. Ramuzül ve hadisi okutma müsaadesi vermek, Ramız'ı okut diyedir, şeyhlik yap diye değildir. Kimisi dedi ki, hocamız bana başka isteklilere ders tarifi selahiyeti verdi, yani mürit olmak isteyene dersi tarif ediverdiye diye selahiyet verdi, ben şeyhlik yapabilirim. Ders tarifi selahiyeti vermek, hocanın vefatından sonra yerine Geçmek manasında değildir. Çünkü yüzlerce kişiye böyle vermiştir. Hatta köyde benim teyzeme de vermiştir. Şehirde bizim komşu hacı teyzelere de vermiştir. Ders tarifi selayeti. Ders tarifi selayeti, şeyh olma icazetnamesi nanesi değildir. Ramuzül Ahadis okutma müsaadesi, şeyh olma efendim nanesi demek değildir. Kendi şey şehirliğe kalkılır. Öyle olunca olmaz. Öyle olunca nisvet kopuk olur. Bağlantısız ortaya çıkmak olur. Bağlantısız ortaya çıkanın bir şeyi olmaz. Öyle bağlantısı olunca da efendim ümmi olsa, çoban olsa o bağlantısından, o sohbetten öyle feyizler hasıl olur ki nice insan evli olur. Evet, yolumuzun kitaplarda yazılan esasları bunlardır. Bir de daha başka esaslar vardır. Ama ya onları bir başka sohbete bırakmak lazım ya da kısaca anlatmak lazım. Abdülhakalıkı Güldevani Hazretleri, yani Semerkant civarında Güldevani denilen bir yerde camisi olan Kabri de orada, Abdülhalik-i Güldevani Hazretleri efendim, e, ifade buyurmuşlar e, bazı sözlerle bizim bu Nakşi tarikatımızın esasları nelerdir diye onları da bilmemiz lazım. Çünkü bu tasavvufi seyri sülükümüzde mühim olan şeyleri gösteriyor. Nedir? Bu esaslar on bir tanedir. Bir tanesi nedir? Birincisi veya başka türlü sıralamalar da olabilir. Nedir? HÜŞ DER DEM Bir esas budur. Bizim tarikatımızda ne vardır? HÜŞ DER DEM prensibi vardır. Buradaki HÜŞ iki gözlü H, Vav ve şinle yazılır. HÜŞ yani H, Vav, şin ile yazılan HOŞ değil. O hoş kelimesi güzel falan manasında kullandığımız hoş o başka Buradaki huş. Huş Farsça'da idrak ve şuur demektir. Akıl ve şuur ve idrak demektir. Mesela bayılan insana da ne derler? Bi huş oldu. İ huş oldu. Yani şuurunu kaybetti, yıldı kaldı manası. manasında. Huş bu. Huş der dem. Dem Nefes alıp vermek. Buna dem derler. Nefes demek. Huş derdem nefes alıp verirken insanın uyanık, aklı başında, şuurlu olması demek. Bizim esaslarımızdan birisi budur. Her nefeste uyanık olacak dervişimiz. Huş derdem. Şimdi bu nasıl sağlanır? Yani Allah'ı unutmayacak, gaflete düşmeyecek. Her anda Allah aklında olacak. Her anda Allah'ın kendini gördüğünü bilerek edepli hareket edecek. Edebi muhafaza edecek. Her an. Bu hiçbir nefesi gafil alıp vermeyecek. Her nefes alışverişte gafillikten uzak bir agahlık ve uyanıklık üzere olacak. Bu işlerden. Birinci pre prensip, birinci esas bu. <gülüyor> bu kolay sağlanamaz. Kolay değildir. Çünkü insanın bazen uykusu gelir. Şimdi bu konuşmayı biraz uzatsak, yapmaya başlar. Fazla, çünkü insanın dikkati zayıflar bir noktadan sonra. Uyuklar. Uyku bu prensibin aksidir. Efendim, farkına varmadım ya. Hay Allah, deniz mazene. Bizim hanım mesela diyor ki, selam verdim, duymadım. Çocuğa mesela annesi diyor ki, evladım ben deminden beri sana bağırıyorum. Romana kendisini, resimli romana daldırmış. Ahmet, diyor annesi. He diyor, romana devam. Git bakkaldan şunu bunu al. Anne ne demiştin? Söyle geliyor. Neden? Aklı başka yerde. İnsanın aklı muhasivada, başka yerde olursa Allah aklında olmaz. Başka şeye aklı takılırsa. E her zaman Allah'ı düşünmek kolay bir şey değildir. Bu nasıl sağlanacak? Bunun ilacı ne? Çaresi ne? Zikirdir. Bunun çaresi zikirdir zikri çok yapa yapa insan bu noktaya ulaşabilir. Öyle ulaşır ki uyurken bile gözü uyur, kalbi uyumaz. Böyle horul horul uyurken vücudundan böyle Allah'la Allah sesi gelen insanlar olur. Uyurken zikir eder. Uyurken vücudundan ses gelir. Nasıl olur bu? Zikire çalışmakla olur. Yani zikire çalışa çalışa ilerleyince olur. Bu esastır. Çünkü hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cennete giren insanlar bile hayıflanacaklar, esef edecekler. Zikirsiz geçirdikleri zamana esef edecekler. Gafil geçirdikleri zamana esef edecekler. İşte o esef etme durumu, hayıflanma durumu olmasın diye uyuş derdem lazım. Her nefeste uyanık olmak lazım. Gafil olmamak lazım. Çünkü gafil olursa insan, mesela yolda gafil olursa araba gelir, çarpar. Efendim, başka hususlarda gafil olursa fırsatları kaçırır. Veya ga gaflete devam ederse arabayı bir yere çarpar. Gaflet fena bir şey, gafil olmak... Huş derdem olmamak fena bir şey. Araba kullanan huş derdem olmazsa çarpar. Yolda yürüyen huş derdem olmazsa, efendim, arabanın altına gider. Yani uyanık olmak lazım, ayık olmak lazım, şuurlu olmak lazım her nefeste. Huş derdem. Bu demek ki zikre çalışarak olan bir şey. İki, nazar ber kadem. Dervişimizin bakışı, nazarı ayağında olacak. Kadem ayak demek. Bakışı ayağında olacak dervişim. Bu iki manayadır. Bir, etrafa sağa sola bakıp da günaha girmesin demek. Çünkü gafil olursa insan, mesela yolda gafil olursa araba gelir çarpar. Efendim, başka hususlarda gafil olursa fırsatları kaçırır.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 İki, nazar, ber, kadem. Dervişimizin bakışı, nazarı ayanda olacak. Kadem ayak demek. Bakışı ayanda olacak dervişim. Bu iki manayadır. Bir, etrafa sağa sola bakıp da günaha girmesin demek. Yani kız gibi edepli olsun, ayağının ucuna bakarak öyle yürüsün. Sağa baktı mı, sola baktı mı, ma mehreme bakar, günaha bakar filan, onun için öyle yürüsün, gözü aşağıda müetteb bir şekilde. Bunu uygulamışlardır, eski dermişler, öyle yürümüşler. İkinci manası da, yani sen ayağınla tasavvuftaki yürüyüşüne dikkat et, etrafla meşgul olma, masiva ile meşgul olma. ne gerek senin masivan? Sen yolunu almaya bak. Adımlarına dikkat et, sağlam yere bas, yürüyüşüne dikkat et, seyrine, seyri sülüküne dikkat et, manası. İki manada doğrudur. Birinci maddi tarafıdır işin, ötekisi maneviyat yönündendir. Yani insanın maddi yönden etrafa bakıp, haramlara bakıp da günaha girmesi efendim iyi bir şey olmadığından onlara bakma manası doğru ama Allah'ı isteyen, ilahi entemaksudu diyen bir insanın da masiva ile meşgul olması doğru olmadığında kademine baksın, adımın ilerlemesine baksın, şeyi bıraksın. Masiva ile meşgul olmayı efendim bir tarafa bıraksın. Yani ızdırabı celbeden ala ıktır sana, masivaya serguru etmek ne layıktır sana diyor şey, şair. Fasivaylar efendim meşgul olmam, üzüm yoktur. Demek ki nazar bir kadem olacak, manevi işine bakacak, adamına dikkat edecek, gözü gözüyle günahlara da bakmayacak, kendisini yoldan alıkoyacak şeylerle de meşgul olmayacak. Yani Allah bes baki heves dünkü ilahide geçiyordu. Allah bes baki heves peskayiriden ümmidi kes. Allah yeter. Gerisi boştur, hevestir, hevadır, önemsizdir, değersizdir. O halde başkalarına ümidi, alakayı kesip doğrudan doğruya maksudu hakiki olan ilahi ente maksudi. Maksudu hakiki olan Allah'a yönelmesi, ona kavuşmaya gayret etmesi, adımını ona göre atması lazım manasına yüksek bir esastır bu da. Nazar bekadan şey de doğrudur. Etrafa bakmamak da doğrudur. Gayretli olup da Allah'a ulaşmakta adımlarına dikkat etmesi manası da doğrudur. Üçüncü esasımız Nakşi tarikatımıza sefer der vatan prensibidir. Esasıdır. Huş derden, nazar ve sefer der vatan sefer der vatan sözü Sanatlı bir sözdür. Böyle tezatlı bir sözdür daha doğrusu. Sefer vatanını bırakıp gurbete gitmek demekken vatanda sefer etmek diyor. Vatanda sefer et. Burada bir şey var, sanat var. Nükte var yani. Sefer der vatan olacak. Derviş vatanındayken seferde olacak. Bunun açıklaması Allahu alem şöyle Dervişin, nefsini yenmesi, sabrı öğrenmesi, meşakkatlerin karşısında nasıl hareket edeceği hususunda yetişmesi için en iyi çarelerden birisi seyahat olarak görülmüştür. Onun için bazı tarikatlarda seyahate çıkmak tavsiye edilir dervişe. Hadi bakalım. Görev veriyorum sana, çık bakalım seyahate. Seyahate çıkan insan parasız kalır, yorgun düşer, doş, doş, dostu, tanıdığı, ahbabı olmayan yerlere gider. Kimse bunun ne olduğunu bilmez, kadirini, kıymetini bilmez, hürmet etmez, aç kalır, açık kalır, efendim itilir, kakılır. Bu nefse ağır gelir bunlar ama yetişir. Onun için bazı büyük şehirler müritlerini yetiştirmek için onlara sefer vazifesi vermişlerdir. Hadi bakalım seyahate çık, sefer eyle bakalım diye. Sefer meşakkatli olduğundan, yetişmeye sebep olduğundan. Bizim üstadımız Abdülhalik-i Efendimiz ne diyor? Vatanında sefer hayatını yaşasın. Çünkü orada seyahatte bir takım meşakkatlere sabredip sabrı öğrenmek varken bir takım büyük kayıplar da vardır. Buradayken diğer gurbete gitmeden efendim kendi vatanındayken seferdeymiş gibi çalışıp çabalayıp terakkisini, manevi terakkisini sağlasın demektir. Bu, bu esas da odur. Bir Buna benzer esas da halvet der encümen esasıdır. Halvet, hali olmak, yapayalnız olmak, kimsesiz olmak, boş olmak demektir. Halvet der encümen. Encümen de toplantı demektir. Biz şimdi encümen halindeyiz. Toplanmışız, ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Encümen meclis demektir, toplantı demektir. Halvet der encümen de... Toplantının kalabalığın içinde halvetteymiş gibi olmak demek. Hem bizim tarikatımızda hem başka tarikatlarda halvet diye bir uzun ibadet vardır. 40 günlük çile derler, erba'in derler, halvet derler. Bu halvette derviş çok güzel ilişir. Mesela Kübrevi tarikatımızda halvet çok mühimdir. Sühreverdi tarikatımızda halvet çok mühimdir. Kur'an-ı Kerim'de vardır işaretleri, hadis-i şerifte vardır. 40 gün bir yere kapanıp da insan dışarıyla alakasını kesince manevi kemalatı, gelişmesi seyri sürükü hızlı olur, gönül gözü açılır, manevi hallere ulaşır. Halvet önemlidir. Ama halvette iken zikirle, ibadetle, Allah'a itaatle vakit geçirmek kolaydır da, Halvet'ten çıktıktan sonra insanlarla gene oturup kalkacak, ticaret edecek, sohbet edecek, ziyaret edecek filan münasebetler devam edecektir. Asıl mühim olan topluluğun içindeyken camideki, halvetteki, çilehanedeki tenhadaki ibadet hali gibi halini topluluğun içinde muhafaza etmektir. Mühim olan bu olduğundan halvet der encümen esası tavsiye buyurulmuş, buyurulmuştur. Halkın içindeyken hakla olmayı, halk içinde hakla olmayı öğrenecek insan. Eli kârda, gönlü yarda olacak. Kâr ne demek? Ahmet, iş. Eli işte olacak. Eli iş işliyor. Kalbi Allah'la olacak. Yani Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede bunun işareti vardır. Rical'ün Lâ tulihîhim ticaretum ve lâ beyun an zikrillah. Öyle adamlar ki ticaret, alışveriş, satış onu Allah'ı zikretmekten alıkoyamıyor. Yani gündelik işleri içinde efendim Allah'la olan manevi yakınlığını, halvet halini sanki halvetteymiş gibi, sanki cilahanede cilahaneye inmiş de tek başına orada yalnız başına ibadet ediyormuş gibi hali koruyabilmek, bu da bir esastır. Tabi derviş halveti görür, halvetteki zevkleri tadar, esasları öğrenir, o hali topluluğun içinde de devam ettirsin diyedir bu. Sonra, demin de söylediğimiz şeyler gelir. Bazı esaslar gelir, Abdülhalik-i şey, Abdülhalik Efendimiz'in sözleri, kelimeleri arasında. Mesela yaad-kert prensibi vardır. Buradaki kert, kerden maslarından muhafeftir. yaad kerden demek yani. Yaad-kerten farsça, bunun aracası zikirdir. Yaad-kerten zikretmek demek. Yani derviş zikrini yapacak. Zikrin çeşitleri vardır. Nakşilik iki türlü olabiliyor. Kadirilik daha fazla olabiliyor. Efendim, Allah zikri oluyor. La ilahe illallah zikri oluyor. Bunların esasları var. Efendim, zikri yapacak. Tarif edilen usule uygun olarak. La ilahe nasıl çekecekse öyle. Allah lafzayı celaline nasıl çekecekse o Mahalli mahsusunda öğretildiği üzere zikrini yapacak. Sonra geç prensibi vardır. Yat kerdenden sonra geçten olacak. Yani bazgeçten geri dönmek demek. O nedir? Zikrederken biz Allah Allah diyorsak, efendim arada duruyoruz, ne diyoruz? Efendim, ilahi, ente, maksudi ve rıdake matlı bir sözünü söylüyoruz. Bunu söyleyelim diye çok üzerinde durmuş büyüklerimiz. Bu nedir? Niyeti tazelemeye dönmek demektir. Dönüp dönüp, döne döne, Allah deyip döne döne istediğim haktır benim. Dönüp dönüp ne diyoruz? Ya Rabbi gayem sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Zikir arasında her yüz defa da Allah Allah dedikten sonra ilahi ente maksudu veritake matlabı deniliyor. Yani niyet tazeleniyor. Yani baştaki esas döne döne tekrar ediliyor. Bu da şundan dolayıdır, insan zikrederken bir takım halat müşahede eder, bir takım zevkleri tadar, kendisine ben artık olgunlaşıyorum diye kanaat gelir. Hemen de bir şeyler görmeye başladık. Hocam gözümü kapattım, bin nur diyor, oldu filan. Aklıma şöyle geldi, tamam olabilir, ne var yani? Ne büyü Galiba ben uçacağım galiba, evliya olmaya yaklaştım galiba. Dur bakalım ne oluyor filan? Ne yapacak? Baz geçti yapacak. Sen niyetini bir tazele bak. Senin maksadın evliya bilen olmak değildi unuttun mu? Yola niye çıkmıştın? İlahi entemaksudi ve Rodak ematlubu diye çıkmamış mıydı niyetin o değil miydi? Benim niyetim Allah'ın rızasını kazanmak diyemiyor muydun? Şimdi iş değişti mi? Yolda bir takım şeyler geliyor, öyle şey yok. Tekrar dön bakayım oraya, tekrar onu hatırlar. Şeytan namaz kılan insanı da rahatsız eder, zikreden insanı da rahatsız eder. Sevabını kaçırmaya çalışır, namazınız ve rekatlarını şaşırtmaya çalışır. Namazda aklına kötü şeyler getirtmeye çalışır, ibadetini berbat etmeye çalışır. Onun için dikkat etmek lazım, hatırına gelen şeylere çok dikkat etmek lazım. Zaten hatırına gelen şeylere dikkat etmek de ayrı bir esastır. Niyah daş denir ona. Niyah bakış demek. Efendim, daşten bakış tutmak. Yani bakmak, e, e, murakabe şey, e, muhafaza etmek, korumak demek. Yani aklına fena şey gelmemesini, kalbinin bozulmamasını, gönlünün kararmamasını. Gönlüne başka şeyler gelmemesini sağlayacak, sıkı duracak, dikkat edecek. O nigah taştan yani muhafızlık yapmak demek, bekçilik yapmak. Kalbinin kapısında bekçi olacak, içeriye masivayı sokmayacak. Kısaca anlatmak gerekirse gönlüne sahip olacak, gönlüne Allah'ın sevmediği şeyleri getirmeyecek. Bu nigah taştır. Ondan sonra yadaşt ya da işte bu kendisinde hasıl olan gelişmeleri efendim muhafaza edecek hali kazandığı hali muhafaza edecek Allah'ın huzurunda olduğunu gözünde tutacak efendim demektir. Sonra vukufu kalbi vardır. Kalbine vakıf olmak Gönlünde ne oluyor? Ne gibi olaylar oluyor? Ne gibi tecrübler oluyor? Gönlüne efendim, vakıf olmak. vukuf adedi vardır. Zikirlerin sayısı belli sayılarda verilmiştir. O sayıları tutturmak. Sayıların sebepleri vardır, hikmetleri vardır. Hikmetlerine riayet için adedine de riayet edecek. Mesela, La ilahe illallah zikrinde belli usulle üç defa La ilahe illallah diyecek, Ondan sonra Muhammedur Resulullah diyecek. Sonra bunu beşe çıkartacak. Beş defa bir nefeste, hapsi nefes ederek, kendisini tutarak <gülüyor> onu çektikten sonra Muhammedur Resulullah diyecek. Bu rakamlar önemlidir. 21'e kadar çıkartması hapsi nefes tarihiyle tavsiye olunmuştur. Yani bir nefes aldığı zaman 23 21 de halli. 21 yapacak hale gelebilir. Adetler önemlidir. Adede de vakıf olacak, kalbine de vakıf olacak. Vukuf-u zamani bu 11 esasdan birisi, sonuncusu da vukuf-u zamani'dir. Ne demek? İçinde bulunduğu zamana derviş hakim olacak. Zamanının kıymetini bilecek, o anda yaptığı işin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığına dikkat edecek. Çünkü zaman üçtür. Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman. Geçmiş zamana mazi derler, şimdiki zamana hal derler, gelecekteki zamana istikbal derler. Mazi hal istikbal geçmiş, şimdiki zaman gelecek zaman. Deniliyor ki maada fate vel Muhammed kaybın. Felek esae tilledi ente Geçmiş geçmiştir, yapacak bir şeyin yok. Keşke bu sene hacca gitseydin. Ama geçti. Biraz sıksaydın kendini, zorlasaydın hacca gidecektin, kaçırdın, geçti. Mazi Geçti mazi, çekme istikbale gam, dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu dem. Geçmiş geçti, bir şey gelmez elinden. Gelecek de meçhuldür. Ya yaşayacaksın ya yaşamayacaksın. Yarına çıkıp çıkmayacağımızı bilmiyoruz. Bir dahaki sene hacca yetişecek miyiz? Bilmiyoruz. O da istikbal. Yani ya olacak ya olmayacak. Geçmişe bir tesirimiz olmuyor. Geleceğe de ulaşıp ulaşmayacağımız meçhul. Zaman olarak elimizde ne var? Feleke sa'e tülleti ente fiyah. İçinde olduğun saat. İçinde olduğun zamana vakıf olacaksın. Ne yaptığına dikkat edeceksin. Bu zamanı Allah'ın rızasına uygun geçirmeye çalışacaksın. Zamanın icabı olan ibadeti yapacaksın. Cuma vaktinde ticaret olmaz. Ticaret helal ama Cuma vaktinde ticaret haram. Çünkü Allah, ve zelil bey alışverişi bırak, camiye gel buyurmuş. Konuşmak olabilir ama hutbe esasında konuşmak olmaz. Çünkü hutbenin dinlenmesi esas. Ezan okunuyor, sus. Çünkü ezana icabet etmek sünnettir. Her zamanın o anda yapılacak işini bilip onu yapmak lazım. Ona aykırı iş yapmamak lazım. Ezan okunmuş, kahvede oturuyor. Kalkıp camiye gitsene, Namaz vakti şimdi, sonra kılarım. Olur mu? İşte kıl. Tamam. Zamanıydı. Demek ki dervişin zamana sahip olması, zaman hakkında ihtimamı olması lazım. Zamanının kıymetini bilmesi lazım. Bir zamanı var, içinde bulunduğu zaman. O zamanı kötü geçirirse o da mazi olacak, pişmanlık olacak onu iyi değerlendiremezse ondan da pişman olacak. Hay Allah ya! Tüh be! Keşke Cuma'ya gitseydim dün. Cuma, Cuma vakitinde Cuma'ya gidemedi. Keşke gitseydim. Keşke konuşmayı çabuk yeseydim. Keşke ahbabın yanından çabuk kalksaydım. Keşke dükkanı çabuk kapatsaydım. Keşke. Keşke. Kaşki. Kaş. Leyte. Arapça da, Arapçası Leyte. Ne olaydı gençlik yere geleydi? Gelmez. Sen şimdi içindeki zamana bak, bunu da ararsın sonra. Gençlik gittiği gibi bu zamanı da ararsın. Sağlığın zamanını hastalıktan önce bil, gençliğin zamanını ihtiyarlıktan önce bil, boş vaktin zamanını meşguliyetten önce bil, zamanını iyi değerlendir. Bu mühim bir esastır, zamanla ilgili esas. İşte bu esaslara riayet edilerek, dervişlik güzel yapılırsa güzel olur diye bunları kısa cümleler halinde öğretmişler, ezberletmişler. Bunlara riayet etmesi lazım bir dervişin. Bunlara riayet edecek. Bunlar bunlar riayet edilsin diye konulmuş nasihatlerdir. Bunlar yapıldıktan sonra bir şeyler olacak. Yapılmazsa efendim olmaz, çalışmadan olmaz. Ekin ekmeden mahsul biçilmez. Çalışmadan Olmaz. Çalışacak, efendim gayret edecek, allah Teala Hazretleri ihsan edecek. Allah-u Teala Hazretleri cümlemize hakkı, hak olarak görüp ona uymayı nasip eylesin. Yapılması gereken güzel işleri yapmayı nasip eylesin. Günahlardan kaçınmayı nasip eylesin. Nefse şeytana uydurmasın, gaflete düşürmesin, fani dünyaya aldanıp ahireti unutanlardan eylemesin, ömrümüzü rızasına uygun geçirmemizi nasip eylesin. Sonuçta hülas-i meal huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüzü ak, anlı açık, sevgili kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berkâd. El-Fatiha.